2021 numaralı konu, Çin imparatorunun eşap hakkındaki sözü. İran şahı Yezdi Sört, Çin imparatorundan yardım istedi. Çin imparatoru, İran elçisine, komşu hükümdarların birbirlerine yardım ettiğini biliyorum. Yenilen bir hükümdara yardım etmek gelenektir. Sizi memleketinizden çıkaran adamların vasıflarını anlat da nasıl insanlar olduklarını öğreneyim. Çünkü onların az oldukları halde, sizin gibi büyük bir devleti bu şekilde perişan edip yurdunuzdan çıkarmasında bir hikmet olsa gerek, herhalde onların iyi, sizin ise kötü bir tarafınız vardır ki, böyle oluyor, dedi. Sonra Çin imparatoru elçiye, sözlerinde duruyorlar mı, diye sordu. Elçi, evet, dedi. İmparator, savaşa başlamadan önce size ne teklif ediyorlar, dedi. Elçi, bizi üç şeyden birini seçmeye davet ediyorlardı. Ya dinlerini kabul etmeye, ya cizye vermeye, ya da savaşmaya, dinlerine girseydik, onlardan biri gibi olacaktık. Cizye vermeyi kabul etseydik, bizi himayelerine alıp herkese karşı koruyacaklardı, dedi. İmparator, emirlerine itaatları nasıldır, diye sordu. Elçi, onlar kadar emirlerine itaat eden kimse görmedim, dedi. İmparator, onların dininde neler haram, neler helal, diye sordu. Elçi bunları da anlattı. İmparator, helalleri haram, haramları helal sayarlar mı, dedi. Elçi, hayır, dedi. İmparator, haramlarını helal, helallerini haram saymadıkça hiçbir toplum helak olmaz, dedi. Sonra kıyafetleri hakkında sordu. Elçi bunu da tarif etti. Bineklerini sorunca, elçi, cins Arap atlarıdır, diyerek atların özelliklerini anlattı. İmparator, bu özellikte olan atlar kale gibidir, dedi. Elçi develerini ve develerin ağır yük altında uzun mesafeler kat ettiklerini de anlattı. İmparator, boynu uzun hayvanlar böyle olurlar, dedi ve İran Şahına şu mektubu yazdı. Sana, başı merde sonu Çin'de olacak kadar büyük bir ordu göndermem gerekir. Böyle yapmak gerektiğini biliyorum. Ancak senin elçinin bana anlattığı kavim eğer dağları verinden sökmek isterlerse, bunu yapabilirler. Eğer onlarla bizim aramızda siz olmasanız, böyle vasıflara sahip oldukları müddetçe benim saltanatımı da elimden alırlar, beni dinlersen onlarla barış ve himayeleri altına girmeye razı ol, onlar sana dokunmadıkça da sen onlara dokunma, bu kitabı almak istediğimiz konular bunlardır, bizi başarılı kılan Allah'a hamd ve senalar olsun, eğer onun yardımı olmasaydı bunu başaramazdık, Allah'ım, sen olmasaydın hidayet bulup sadaka verip namaz kılamazdık, bize katından huzur ve güven indir ki, fitne ve belalara karşı sabredelim.